Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı bu adreslerden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve yine daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onları da İsmaila Fetva hazırlayabilirsiniz hattından sorabilir, öğrenebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Allah Mevlam Allah iyilikler olsun. versin. Ee, ilk sorumuz hocam, e, İstanbul'da oturuyorum, kızlarım iş bulamıyoruz diye başlarını açtılar, bunun bir günahı var mıdır diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Şan Hazretleri sıkıntısı olanların sıkıntılarını bertaraf eylesin inşallah. Amir. Maddi imkansızlık çeken kardeşlerimizi de inşallah genişlikler nasip eylesin. Tabi bizler dünyaya imtihan için geldik. Kimileri varlıklarıyla imtihan oluyor, kimileri darlıklarıyla imtihan oluyor maddi imkansızlığı, darlılığı kişi avantaja çevirebilir. Maddi imkanının yüksek olman kişi de bu halini maalesef kötü manada kullanarak bunu dezavantaja çevirme imkanı da vardır. Bu sebeple herkes bulunduğu hal doğrultusunda imtihandadır. Bunu unutmamamız gerekecektir. Ee, sualin cevabına geçmeden önce birkaç konuya temas etmek istiyorum. Dinimiz Sosyal yapı itibariyle bireylere bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Ailenin maddi yükünü, yaşam standartlarını sağlayabilme adına gerekli olan bir takım imkanları aile reisi diye tabir ettiğimiz babaya, yani kocaya yüklemiştir. Şayet bu koca, bu aile reisi bu vazifeyi yerine getirmeyecek olur ise şer'i şerif belli ölçüde müeyyideler uygulamış gerekir sonu boşlandırmıştır. Onun bulunmaması durumunda ailenin diğer erkek fertlerine bu sorumluluğu yükleyerek bir şekilde burada e, mükellef olan, burada eee malişetini teminle konumunda olan kişilerin maddi yükünü erkeklere yüklemiş. Hatta hiç kimsenin kalmaması durumunda bunu topluma yüklemiştir. Toplumun malı olan beytülmal yani devlet hazinesinden bunun karşılaşması gerekir. Hiçbir şekilde kız evladı veya bir bayana bu sorumluluğu yüklememiştir. Kitaplarımıza baktığımızda ki bu konu nafaka olarak irdelenen bir meseledir. İsmi nafakadır. İşte çocuğun nafakası eğer erkek ise... Kendi ayakları üzerinde durabilecek konuma gelinceye kadar yani kendi maişedini temin edebilecek duruma gelinceye kadar babası bulunmaması durumunda, dedesi, dedesi bulunmaması durumunda işte İslam hukuku, İslam ferayiz diye tabir ettiğimiz miras hukukundaki aslabelik sırasınca e, ailenin erkek bireylerine bu sorumluluk gelir. Kız evladı için baktığımızda ise kız evlat evleninceye kadar yani kızın bu maişetini temin edecek başka biri bulununcaya kadar bu sorumluluğu işte biraz önce bahsettiğimiz sıralama doğrultusunda İslamiyet yüklemiştir. Bu şu demektir ki hiçbir zaman bayan sorumluluk üstlenmeyecek, hiçbir zaman bayan birilerine bakmakla mükellef olmayacak, aksine kendisine birileri bakmakla mükelleftir. Bu vesileyle çalışma mecburiyeti olmamalıdır, çalışma zorunda olmamalıdır. Ama İslam toplumu her ne kadar bireysel olarak Müslüman olunsa da e, İslami bir idarenin olmaması durumundan e, bazı sorumluluklar, bazı sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Evet. En azından bu manada dinin ona vermiş olduğu bu hakkı arayabilecek İslam mahkemelerinin bulunmaması gibi. E, bu durumda peki kadının çalışması olabilir mi, meşru mudur? E, çalışmanın bizzati kendisi caiz değildir, haramdır diyemeyiz. Ee, İslami çerçevede, şer şerifin kurallarına dikkat etmek kaydıyla e, bir erkeğin çalışması ne derece meşru ise bir bayanın da bu manada çalışması meşru olabilir. Sözgelimi evinde elişi yapan, işte e, ne bileyim temizlik yapan veya iğne nakış gibi bir takım işlemler yapan bir bayan da çalışıyor demektir evet. ve bu manada alacağı ücret de ona helal olur. Ama çalışması erkeklerle beraber muhatap olmasını gerektiriyor ise, yabancı erkeklerin bulunmuş olduğu ortamda karışmasına vesile oluyor ise veya sualde olduğu gibi başını açmasına ki bu daha büyük, şedid bir haramdır, buna vesile oluyorsa kesinlikle bu caiz değildir. E, o yüzden yani iş bulamıyorduğundan dolayı bu bir mecburiyetmiş gibi konuyu algılayarak başını açması da gerekiyorsa açsın şeklindeki ifadeler çok yanlış ifadelerdir. Ne olursa olsun dinimizden tabi vermemeliyiz, veremeyiz. Böyle bir hakkımız da zaten yoktur. Böyle bir yetki de bize verilmemiştir. Ki bu sorumluluk da zaten bunlara değil, bunun babasına, dedesine veya amcalarına, erkek kardeşlerine hatta amca çocuklarına varıncaya kadar dinimiz bunu birilerine yüklemiştir. Bu manada vereceğimiz net bir cevap kesinlikle çalışacağım diye başını açması meşru olamaz. Hatta dediğimiz gibi... Değil başını açması erkeklerin bulunmuş olduğu bir ortamda şeri şerifin herhangi bir yasağını çiğneme ihtimalinin bulunduğu bir ortamda çalışması kesinlikle caiz değildir. Aslında hocam baktığımız zaman e, İslam'ın hep kadınları e, geri bıraktığı söylenir ancak e, baktığımız zaman e, aslında kadınlara bayanlara ne kadar çok değer verdiğini görüyoruz. Bu vermiş olduğunuz cevapla da bunu bayan kardeşlerimize de buradan tekrar etmiş olalım. Bir diğer e, sorumuz da. İlmihalde başkasının yardımıyla abdest alabilecek kimsenin yardımcısı kendi çocuğuysa teyemmüm etmesi ittifakta caiz olmaz diye beyan olunuyor. Buna göre bir kimse evladına kendisini abdest aldırması için manevi baskı kurmalı, evladı her vakit kendisini abdest aldıracak kadar din bilincine veya merhametinde değilse ya da zoraki abdest aldırıyorsa bu durumda ne yapmalıdır? Manevi baskı kurmalı mıdır diye sormuşlar. İbadet gerek mali ibadet olsun, gerek bedeni ibadeti olsun. Bir Müslümanın bununla sorumlu olabilmesi, bu ibadeti yerine getirebilecek imkana sahip olmasıyladır. Söz gelimi mali bir ibadetse mal varlığı olması, bedeni bir ibadetse o ibadeti yerine getirebilecek bedensel gücünün bulunmasıdır. Hakeza bu ibadet, namaz ve namazın öncesinde gerekli olan abdest ise, Abdeste kullanılacak olan suyu istimal edebilme, kullanabilme imkanına sahip olması. Hı. Bu da suyun var olması veya su var olsa bile onu kullanabilecek güce sahip olması. Buna fıkıh dilinde istitaat denir. Ee, kardeşimiz sual eden kişi ilm bir ibareden bahsediyor. Muhtemelen Ömer Nasuhu Efendi'nin ilm bir ibareden. Ee, kişinin bu istitaatı yani bu imkanı kendisinin olmasa da Birinin yardımıyla bu oluyor ise bu durumda böyle bir kişi yardım talebinde bulunmak mecburiyetinde midir? Yoksa benim imkanım yoktur diyerek teemmüme yani abdestin halefi olan teemmüme geçebilir mi? Çünkü... Teğemmümün ruhsat olması, teğemmümün abdest yerine geçebilmesi için kişinin suyu kullanamaması gerekir. Suyu kullanamaması ya suyun bulunmamasıyladır veya hükmen azziyet diye tabir ettiğimiz su vardır ama suyu kullanabilecek güce sahip değildir. Hı -hı. Veya suyu kullanabilecek güce sahiptir ama suyun ona temas etmesiyle hastalığın artması Hı -hı. veya tedavi sürecinin uzaması gibi bir takım etkenler var ise bu durumda teğmüme intikal edilir. Dolayısıyla bir hasta düşünelim ki suyu kendisi kullanamıyor ama su vücuduna temas etmesi de ona zarar vermiyor. Evet. Birinden yardım talep etmesi gerekir. Böyle bir durumda bu kişinin bir başkasından yardım talep etme mecburiyeti var mıdır, yok, yok mudur? Evet. Kaynaklarımızda geçen mesele bu. Bu konuda deniyor ki rahat bir şekilde yardım talep edebileceği kişi kim olabilir? Evladı hı hı. veyahut da e, maaşlı yanında çalıştırdığı hizmetçisi. Ki zaten vazife o. Hmm. Almış olduğu ücret bunun karşılığındadır. Böyle bir kişinin ben hizmetçimden bunu istemeyim. Veyahut da ben evladımdan bunu istemeyip deyip de men tevme intikal etmesi caiz değildir. Bahse hmm. geçen ibare bundan bahsediyor. Evet. Ancak e, evladı yok veya bu manada maaşlı tutmuş olduğu yanındaki bir hizmetçisi yok. Bir başkasından e, bunu talep etmesi Mecburiyeti var mıdır, hı. yok mudur? Bu konu tartışmalı olsa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre böyle bir mecburiyeti yoktur. Bu kişi teğmüm alabilir. Hı hı. Ancak biri canı gönülden buna yardım ediyor zaten, bunu yapıyor. Evet. Buna rağmen e, o yardımı kabul etmeyerek teğmüm alması da doğru bir şey değildir. Hı hı. E, peki sual eden kardeşimiz diyor ki, işte evladı varsa demek ki teğmüm alamaz. Illaki o ona yardım etmesidir. Ama etmiyorsa buna bir baskı e, yapmak zorunda mıdır? Mesele şudur. Kişinin e, haysiyeti itibariyle ben e, bu talepte bulunuyorum diyebilecek ve bundan dolayı bir eziklik duyacak. Eziklik duyusunu duymaması hâlâ bile dinimiz de şu yakınlıkta olan kimseden istemek istemek kişiye bir zarar vermez ama bu yakınlıktan öte olan bir kimseden istemekse kişiye zarar verebilir şahsiyet evet. olarak. O yüzden temin fasılası bu kişi için geçerli olabiliyor. Hı hı. Evlat ise rahat bir şekilde talep edebileceğimiz bir kişidir. Ama buna rağmen talep ettik ve o böyle bir hizmeti yapmıyor. Yapmaktan imtina ediyorsa, şer şerif zorlunun bulunmuş olduğu yerde kolaylığı evet. getireceğinden dolayı şüphesiz bu kişinin temm olması tabii ki caiz olacaktır. Yoksa yapmıyor ee, ama kitaplarda da geçiyor ki evladı varken teyemim alması caiz değildir. Dolayısıyla ben teyemim de alamam, abdest de alamıyorum şeklinde bir e, uygulama yanlıştır. Burada ondan talep etmesi, talep edecek, gerekli e, isteğini ifade edecek ama buna rağmen evlat bu vazifeyi yerine getirmiyorsa zaten yapacak bir şey yoktur. O kimse teyemmümle namazlarını kılabilir. Ama e, evlat bu vazife yerine getiriyor ise Hı -hı. bu kişinin evladıma yük olmayayım ben yine temim olayım demesi caiz olmayacaktır. Burada şimdi eşi kavramı yok ya hocam. Öyle bir kavram belirtmemişler. E, e, eşinde e, bir i̇bare sıkıntı oluyor mu? noksan olarak e, getirilmiş. Şu evet. şekilde Ömer Nasu Efendi bunu elle alıyor. Birinci olarak işte kişinin kölesi varsa ki günümüzde böyle bir sistem olmadığı için bunu konuşmaya gerek yok. Çocuğu varsa bundan talep edebilir. Maaşlı hizmetçisi varsa bundan talep edebilir. Eşinden talep edebilir mi edemez mi bu konuşta görüş farklılığından bahsediyor. Ancak burada da örfü itibariyle baktığımız zaman kişinin eşinden bu gibi şeyleri talep etmesi çok rahattır. Evet. Yani gerek bir kocanın hanımından bunu talep etmesi veya bir hanımın kocasından bunu talep etmesi mümkün olan bir durumdur. Ve karşı tarafta bu hizmeti de yerine getiriyor ise bu kişinin de temin alamaması, abdest alması hasastır. Ve tercih edilen görüş de bu yöndedir. Evet. Ama bu vazifeyi yerine getirmiyorsa zaten bu eş değil, evlat dahi olsa yapacak bir şey yoktur hı hı. bu durumda. Teğmim meşhur olacak. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam bağırsak ve mide rahatsızlığım var. Sürekli makatımda hareketlenmesi ediyorum. Abdestimden bir türlü emin olamıyorum. Bu durum sadece namazda değil namazı kıldıktan sonra diğer vakit namazını beklerken de oluyor. Vesvese yapıyorum abdestim bozulmuş oluyor mu namaz dışında da olduğu zaman bu abdeste diğer vakit namazını kılabilir miyim demişler. Bunun gibi birçok soru cevaplamıştık aslında ama. Evet. Yani genel olarak e, arka yoldan çıkan esinti Hı -hı. abdesti bozar. Evet. E, eğer bu daimi ise yani namaz kılmaya fırsat vermeden devam ediyorsa bu kişi özür sahibi olur. Hı -hı. Ve özür sahibi olan bir kimsenin nasıl abdest alması gerekiyorsa, nasıl ibadetlerini yerine getirmesi gerekiyorsa ki bunun hakkında detaylı tafsilat daha evet. önceki programlarımızda vermiş idik, bu doğrultuda hareket eder. Ama anladığımız kadarıyla e, bu kardeşimizdeki problem hastalık bu değil, bunun var olduğunu zannetmesi. Hı. Yani vesvese. Evet. E, vesvesenin bertaraf edilmesi gerekir. Çünkü bu da bir hastalıktır. Nasıl bertaraf edilecektir? Üzerine gidilerek ki bu konuda var olan bazı hadis-i şeriflerde de Hı -hı. işte namazım oldu mu olmadı mı, şöyle mi yaptım, böyle mi yaptım, kıldım mı kılmadım mı şeklinde tereddüt yaşayan bir kimse, tabiri caizse şeytan sen işine bak, benim namazım oldu, ben kıldım veya abdestimi aldım, abdestin bozulmadığı şeklinde kendisinde sağlam bir kanaatin oluşması. Hı -hı. Böyle olursa belki ilk başlarda biraz zorlanacaktır ama daha sonradan o vesveseyi yenecektir. Aksi takdirde o vesveseyi her daim prim vermek, o vesveseyi her daim dinlemek insanın daha kötü safhalara geçmesine sebebiyet verebilir ki bunu duyuyoruz, görüyoruz. Hatta yine kaynaklarımızda bununla alakalı işte kişinin yerlendi hissi olsa, yani acaba bir gaz kaçması oldu mu olmadı böyle bir his olsa kural olarak denir ki vesvese haline getiren hı. kişiden. Eğer bir koku veya bir ses duymadıkça hiçbir şey yoktur. Hı. Yani senin abdestin var. Oysa e, normalde gerçekten yerlenen bir kimse de ki koku olmasa bile velev ki ses olmasa bile abdesti bozulur. Evet. Ama vesvese haline geldiyse hı hı. bu vesveseyi bertaraf etmek için bu bahsettiğimiz iki şey duyuldu mu veya hissedildi mi yok. O zaman senin abdestin var diyerek bunun üzerine gidip ve namazını ona göre kılmalıdır. Evet. O yüzden vesveseden ciddi manada kaçınmak gerekir. Kendimizi vesveseye düşürecek olan her türlü eylemden de kaçınmamız gerekecektir. Bu vesveseyle ile ilgili bahsettiğinizde bir dinleyicimiz de yine mail olarak göndermiş hocam. Kendisi de makat bölgesindeki şeyden bahsediyor, terlemeden bahsediyor. Daha sonrasında onu doktora işte arz ediyor, gösteriyor. Orada şu söyleniyor. giymiş olduğu it çamur Dolayı. Orasında bir terleme söz konusu meydana geliyor. Hani dediği gibi makattan çıkan bir su veya buna benzeri bir şeyler olmuyor. Evet. Bu da bir şekilde vesvesesini yenmiş oluyor. Evet. Bu anlamda yine bu tip kardeşlerimizin bunda dikkate alması lazım diyoruz. Bir diğer sorumuz da kocam sorumsuz ve cimri birisi bizim ihtiyaçlarımızı görmüyor bilgisi olmadan kredi kartını kullanmamız caiz olur mu demişler. Aslında bu konu ilk birinci sualde işlediğimiz işte nafaka meselesi. Yani bir kadına bakmakla mükellef mükellef olan kocasıdır. Onun hayati ihtiyaçlarını gidermekle, yaşamsal ihtiyaçlarını gidermekle sorunludur. Bu yeme içme, giyim kuşam ve barınak ve bunun haricinde diğer ihtiyaçlar da olabilir. Peki bunları temin etmemesi durumunda kadının işte kocasından izinsiz olarak böyle bir şey yapması uygun mudur değil midir? Soru bir yönde. Tabi bu aslında nazik bir cevaptır, nazik bir ifadedir. E, farklı şekilde algılanabilir, farklı şekilde yorumlanabilir. E, çünkü bir kadın için çok çirkin bir durumdur kocasının cebine elini sokması. E, kocasının cüzdanından, kocasından bilgisi olmaksızın bir şeyler alması Hakikaten çok rahatsız edici, çok çirkin bir meseledir ki e, bunun duyulması, kocasının bundan haberdar olması o ailede e, saygının gitmesi nesvesiyle olur. Saygı gittiği zaman sevgi gider, sevginin olmadığı bir yuvada yıkılmaya mahkum olur. O yüzden bu konuda ciddi manada titiz davranmak gerekir. Peki meselenin fıkhi boyutuna baktığımızda yani burada bireysel olarak herkesin kendi inisiyatifi doğrultusunda hareket etmesinde yani benim şu ihtiyacım var o zaman alabilirim bu ihtiyacım var kocam bunu karşılamıyor karşılamak zorundadır şeklinde değil de fıkhen neyi karşılamak zorunda neyi karşılamak zorunda değil. Çünkü ihtiyaç kavramı biraz görecelidir bakışa göre değişebiliyor. Yani birine göre bir şey ihtiyacı iken diğerine göre o şeyin ihtiyaç olmama durumu da söz konusudur. O yüzden burada genel olarak şöyle diyebiliriz. Ebu Hazreti Ayşe radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif vardır. Beyhakide Allah-u Alem olsa gerek. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint, Efendimiz aleyhissalatu vesselama geliyor ve kocasını şikayet ediyor. ''Ya Rasulullah benim kocam Ebu Sufyan çok cimri bir adam.'' diyor. ''Bana gerekli kadar maişetimi temin etmiyor.'' Ben ondan izinsiz onun parasını alabilir miyim? Aynı biraz önceki sual gibi Aynı. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'e sual ediliyor. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki senin ve çocuklarına yetecek olan miktarı alabilirsin Hı. eğer vermiyorsa. Tabii ama burada e, önemli, bir, önemli konu. bir konu ve e, ciddiyet vardır. Yani mutlak değildir. Ve karşı tarafta bunu vermiyorsa, buradan yola çıkarak e, kadın kendince şöyle bir hak görmesi yanlıştır. Demek ki ben kendimce ihtiyaç duymuş olduğum bir şeyi kocamdan talep ederim, vermiyorsa ben onu alırım şeklinde değil. Gerçekten e, fıkıhta e, maişet diye tahmin edilen, e, tabir edilen, e, yani onu nafaka diye tabir edilen vermekle sorumlu olduğu ve verme imkanı olduğu halde vermiyor ise... ...bu durumda bahsedilen noktada hareket edilebilir. Yani. Yoksa bunu umumileştirmek çok yanlış olur. Ve her şey döneceğim ama bu gibi durumlarda meselenin ıslahı yönünde. Yani bir koca niye hanımının maişetini temin etmesin hmm. ki? Temin ediyordur ancak e, bu manada çok fazla bir rahatlık vermemiştir. Evet. Yani söz gelim işte diyelim ki bir ekmekle doyma imkanı varken... ...ikinci ekmeği fuzuru görmüştür. Bu tarzı olabilir. Veyahut da işte suyu şu kadar kullanma imkanı varken veya da haftada bir çamaşır makinesini açma imkanı varken her gün niye açıyorsun? Buna ihtiyaç yok. Veya makine tam dolmadan niye çalıştırıyorsun şeklinde de olma ihtimali var. Hı. O yüzden burada ne kadının tek başına verdiği ifade önemlidir ne de erkeğin tek başına söyleyeceği. Gerçekten burada bilir olarak yani böyle bir bayanın veya böyle bir ailenin gideri ne kadardır veya maişet, temininde ne kadar vermeni gerekir, bu manada tespit edilerek hareket edilecekleri. Yoksa mutlaka halde kadının böyle bir hakkı vardır denilemez. Evet hocam. Hatta bununla ilgili e, kadınların hırsız olduğu yönünde bir sohbet de e, hocamız, değerli büyüklerimiz anlatmışlardı. Evet. E, Birçok e, şeyi de ahirette bundan sual edileceklerini de söylüyorlar. Evet. Bir diğer e, sorumuz da 2015'te bankadan konut kredisi aldık, e, faizli bir bankadan. Borcun son 3 yılı kaldı. Erken kapatıp günahımıza tövbe etmek istiyoruz ama banka ilk yıllar içinde faizin çoğunu tahsil etti zaten. Ayrıca erken ödeme cezası istiyor. Erken ödeme cezası kalan ana paranın %1 oranında. Dolayısıyla erken kapatarak bankaya ciddi bir kar sağlamış oluyoruz. E, borcumuzun ana parası 90 bin liraydı. Faizi ise 50 bin. Şimdi ana para 36 bin lira kaldı. Faizi... Faizin ise sadece 6000 bin lirası kaldı. Yani alacağı faizin %85'ini banka tahsil etmiş zaten. Şimdi borcu kapatmam bankaya hem çok ciddi kazanç sağlayacak, <gülüyor> e, biz zarar edeceğiz hem de erken kapama cezası alacaklar. Sizce bu borcu kapatam, e, kapatmalı mıyım diye sormuşlar hocam. Sual eden kardeşimiz hakikaten çok detaylı bir şekilde evet, durumunu anlatmış. anlatmış. Ancak biz o detaya girmeden genel prensipler üzerine konuşmayı hmm. tercih ederiz. Ee, öncelikle bir Müslüman'ın faizi bir bankayla iştigal etmesi kesinlikle caiz değildir. Evet. Bunu başta söyleyelim. Öyle veya böyle bir şekilde bu muameleye girmişse, yani kredi almışsa burada faiz veren değil, faiz alan değil, faiz veren olmuştur. Hı hı. Yani ben faizli para aldım şeklinde genelde halk arasında böyle kullanılıyor. Oysa faizli para almıyor. Yani faiz almıyor. Hı hı. Belki faiz veriyor. Gerçi almak ile vermek arasında bir fark yoktur. Genel olarak bizim toplumumuz faiz almayı çok çirkin görür ama faiz vermeyi ise bu derece çirkin görmez. Bu yanlıştır. Çünkü Allah-u Aziz almayı da haram kılmış, vermeyi de haram kılmış. Hatta verenleri mağdur olarak da görür. Halkımız. Günümüzdeki toplum evet. maalesef ama bu böyle değildir. Vermek de almak da aynı şekilde haramdır. Peki kredilendirme sisteminde genel itibariyle e, siz faiz e, veriyorsunuz, faiz almıyorsunuz. Peki burada yapılması gereken nedir? Yani ben bir şekilde böyle bir sisteme girmiş oldum, e, yanlışlıkla girdim veyahut da işte günahkar olarak girdim, nefsime uydum. Şimdi pişman oluyorum ve bundan vazgeçmek istiyorum. Ama karşı taraftaki muhatabın İslami hassasiyeti olmadığı için o bundan vazgeçmiyor. Yani neticede alacaklıdır ve evet. bu alacağını tahsil ediyor. Burada diyoruz ki madem ki siz faiz veren tarafsınız... Vereceğiniz faiz limitini minimuma indirmeye gayret edeceksiniz. Hı. Yani işte diyelim ki sizin 2 lira faiz vererek bu işten kurtulmanız mümkünse 3 lira faiz vermeyin. Hı. Veya 3 lira vererek kurtulmanız mümkünse 4 lira vermeyin. Hı. Gerekirse işte bu malı satmak olabilir veya başka bir malınızı satarak bu borcu kapatmak olabilir. Ama kardeşimizin şöyle bir tespiti var veya anlatımı var. Tabii bankacılık sistemi nasıl işliyor bundan haberdar değiliz de. E, diyor ki eğer ben erken ödeme yapacak olursam ödeyeceğim faiz oranı düşmeyecek. Cezayi Müegidi adı altında benden daha farklı, daha fazla bir para alacak. Evet. Gerçi onun ismi değişecek. Hı hı. Faiz demiyorlar ona ama neticede benden çıkacak daha fazladır. Evet. Yine buna rağmen ben bu borcumu derhal kapatayım mı? Hı hı. E, burada e, biraz önceki kural açısından baktığımız zaman faiz veren olduğundan dolayı verecek miktarını en asgariye indirmesidir olan. Yoksa borcumu kapatabilme adına fazladan faiz vereyim şeklinde değil. değil. Bunun isminin faiz olması veya cezai müeyyidi olması bir şey değiştirmeyecektir. Hı. Neticede siz bir borç aldınız, aldığınız borcu fazlasıyla geri ödüyorsunuz. Evet. Fazlasıyla geri öderken işte bunu erken ödersen ben bir de senden şu kadar daha fark alırım derse onun ismi cezai müeyyidi olsun. Hiç önemi yok o faizdir. Dolayısıyla caiz değil. O yüzden bizim buradaki asıl e, ilgileneceğimiz nokta en asgari şeklinde bunu ödeyip kurtarabilmek. Evet. Hiç ödememek en güzeldir ama böyle bir imkan, i̇mkan yoktur. Yok. Çünkü karşı tarafının böyle bir hassasiyeti yoktur. Hı hı. O yüzden bunu dediğimiz gibi minimum seviyede ne kadar ödeyerek halledebiliyorsak... Bu şekilde bundan vazgeçmemiz, tabii bu yeterli değil. Artı tövbe istiğfar etmemiz, pişman olmamız, bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmemeyi konusunda da gayret sarf etmemiz ve kastetmemiz. Bu manada, gerçek manada bir tövbe etmek de bu şekilde bir yol izlenmelidir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, e, ben terziyim bazen sipariş üzerine yaptığımız ceketleri sahibi gelene kadar vitrinimize koyuyoruz. Bu durumda müşteri çıkabiliyor. Yaptığımız kişiye teslim zamanı daha gelmemişse bu ceketi başka birine satabilir miyiz? Daha henüz parasını almadık veya fark var mı diye sormuşlar. Toplumdan gelen e, sualler e, belki o kişi adına bireysel ferdi bir meseledir. Ama herkesi ilgilendiriyor hocam. E, Herkesi ilgilendiriyor. Artı e, ilmi olarak da yani özellikle bizim bu programlarımızı dinleyenlerin talebe olan arkadaşlarımızdan da haberdarız. Evet. Çünkü bazen bireysel olarak sual gelebiliyor. Hı hı. İşte bunu fıken nasıl olmalıdır şeklinde veya falan kitapta böyle derken siz bunu şu şekilde neye göre söylediniz tarzında e, karşılıklı görüşmelerimizde bunu dillendirenler oluyor. Evet. O yüzden bu gibi e, meseleleri men, caizdir veya değildir hı hı. şeklinde cevap verme yerine meseleyi biraz daha e, açabilmek. Şimdiki e, normalde İslam hukukuna göre alışverişte aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartların en başında gelen satılacak olan nesnenin var olmasıdır. Buna fıkıh dilinde mebi derler. Satışa arz edilen mal. Hı hı. E, bunun mukabilinde verilecek olan satın bedeline yani paraya da Fıkıh dilinde semen derler. Tabii mebi yani satışa konu olan malın ve bunun mukavlindeki bedenin belirlenmesi şarttır. Evet. Bunlar tayin edilecek, belirlenecektir. Peki bir kimsenin sahibi olmadığı, elinde olmayan bir malı satması caiz midir? Buna e, fıkıh dilinde mağdum ve ilmağdum denir. Mağdumun satışı yani olmayan bir şeyin satışı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadis-i şerifiyle لَا tebi مَا لَيْسَ Yanında olmayan, senin olmayan, elinde olmayan bir şeyi satma. Hadis-i şerifi doğrultusunda olmayan bir şeyin satışı geçerli değildir, batıldır. Evet. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. Bu istisnalardan bir tanesi selam akdi diye tabir edilen ve asıl saadette de uygulanan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda özel olarak hadis-i şerif İrad ettiği ki ayet-i kerimeye de buna e, temas ettiğini de müfessirler tarafından selam selemakti. Nedir selemakti? E, varsayalım siz köylüsünüz, çiftçisiniz. E, tohum alıp onu bahçenizde ekeceksiniz ve mahsul elde edeceksiniz. Ancak tohum alacak paranız yok veya traktörünüze mazot kayacak paranız yok. Yani daha doğrusu orayı işleyebilecek maddi imkana sahip değilsiniz. Satacak mahsulünüz de yok. Ben ise tüccarım, e, geliyorum diyorum ki sizin üreteceğiniz işte bu mahsulü ben şimdiden sizden satın adım. Oysa ortada daha mahsul yok. yok. E, bu sizin de işinize geliyor. Çünkü o mahsulü yapabilmeniz için size maddiyata ihtiyacınız var. Benim de işime geliyor. Çünkü var olan bir mahsulü almam e, elbette pahalı olacak ama daha henüz olmayan bir mahsulü sizden satın almamda piyasa değerinden daha düşüğe vereceksiniz. Bu benim de karıma geliyor ve böylece yaptığımız bir alışveriş sistemidir. Tabii bunun başlı, belli başlı şartları vardır selam akdinde. Her şeyden önce benim size vermem gereken satın bedelini yani parayı peşin vermem gerekir. Çünkü buradaki gaye zaten sizin o paraya olan ihtiyacınızdan dolayıdır ve selam olarak müstemmufih diye tabir ettiğimiz sizin bana vereceğiniz o mahsulün işte e, piyasada var olması. Yani akit anından ta teslim edilecek zamana kadar ki teslim tarihi de belirlenmek Hı. şartıyla bu zamana kadar piyasada var olması gerekir. Bunun detayları var. Oraya girmeyeceğim. Hı. Birincisi selam akdi. Olmayan bir şeyin satışıyla alakalı istisna edilen akitlerin birincisi. İkincisi ise istisna diye tabir edilen Sipariş aktidir. Hmm. Nedir sipariş akti? E, sualde olduğu gibi bir terziye gidiyorsunuz. İşte bana şu şu vasıflarda bir gömlek yapın. Veya şu şu vasıflarda bir cübbe yap diyorsun. Bu bir sipariş aktidir. Veya bir müteahhite diyorsun ki işte bana e, şu vasıflardaki bir daire. Gerçi burada sipariş tarzında değil. Genelde müteahhit yapacağı şeyi hmm. size arz ediyor. Siz de onu kabul ederek ondan satın alıyorsunuz. Oysa ortada ne bir daire var? Veya ortada ne bir cübbe var, ne bir ceket, e, ceket, var. ceket var, hiçbir şey yok. Normalde bu satışta caiz olmayan, olmaması gereken bir satış olsa dahi istisna edilerek, yani biraz önceki o kuralın dışında bırakılarak selem gibi bu da caiz kabul Hı -hı. edilmiştir. Sipariş akdi de tabir ettiğimiz ama bunun da belli başlı şartları vardır. Fukaha şunu tartışıyor, sipariş akdi e, bir akit midir, bir vaat mıdır, sözleşme midir? Hı -hı. Bu konuda bazıları bir vaattır diyor. Yani sen bunu yaparsan ben alırım. Sen de diyorsun ki sen alırsan ben de yaparım. Ama ne ben almaya mecburum ne de sen yapmaya mecbursun şeklinde bir vaat olduğunu ifade edenler var. Gerçi bu konuda Hanefi fıkında tercih edilen görüşe göre bu bir akittir. E, i̇kinci tartışılan nokta akitte makudun aleyh diye tabir ettiğimiz akte konu olan şey ne? Yani akte konu olan işte e, o biraz önce siparişini verdiğim cübbe mi? Yoksa o cübbeyi yapmak için sizin eyleminiz mi? Yani ameliniz mi? Tabi bunun ikisi arasında fark olacak. Eğer cübbedir dersek, satın aldığım şey, bu bir satış aktı olacak. Hı. Ama sizin amelinizdir dersem, yani ona karşı bir icraatını işte, kesmeniz, biçmeniz, dikmeniz ise, bu bir icara aktı. Yani kiralama aktı olacak. Bu konu da tartışılmakla beraber Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre bu satış haklidir. Yani cübbeyi siz bana sattınız veya daireyi bana sattınız. Oysa o daire yok. Oysa o cübbe daha henüz yok. yok. Ama bunu öyle bir vasıfla vasıflandıracağız ki adeta varmış gibi. İşte cübbe şu, şu kumaştan olacak, şu renkte olacak veya işte şu kalıpta olacak veya dairelerde özellikle proje üzerinde bu yapılıyor. Şu şu konumda olacak tarzında bunu adeta müşahhas bir hale getirecek şekilde tartışmaya zemin vermeksizin her şey belirli bir hale gelecek. Peki böyle bir durumda ıstısna diye tabir ettiğimiz bu sipariş hakkı sahih olur. Peki siz bu malı yaptıktan sonra netice itibariyle ben görmediğim bir şeyi satın almış Hı -hı. oluyorum. Ee, İslam fıkhında kişi görmediği bir şeyi satın aldıysa ki alması Hanefi fıkhına göre caizdir. Her ne kadar Şafi fıkhına göre caiz olmasa da Hanefi fıkhına göre caizdir. Ama görme muhayyelliliği vardır. Yani şöyle misal verelim. Diyelim ki sizin arabanız var. Ee, bana bahsettiğiniz benim şu şu vasıflarda bir arabam var. Ben de dedim ki ya, bana da böyle bir araba lazım. Siz dediniz ki onu ben size satarım. Ben de e, bu manada pazarlık ettik. Tabii size güveniyorum. Ben o arabanızı satın aldım. Gerçi böyle bir alışveriş çok zordur. Hmm. Genelde insanlar alır, bakar, gösterir. Ama bir varsayım olarak konuşacak evet. olursak e, ben bu arabanızı sizden satın aldım. Görmeden satın aldım. Siz de sattınız. Daha sonradan arabayı gördüğüm zaman fuken hanefi fıkhına göre benim görme muhayyeliğim vardır. Hmm. Yani kusura bakma ben almıyorum deme hakkına sahibim. E, verir ki e, sizin bana söylediklerinize aksi bir şey çıkmasa bile. Yani her şey olduğu gibi, dediğiniz gibi olsa da yine görsellik farklı olduğu için gördüm ama almıyorum deme hakkım vardır. Peki bu siparişte de aynı durum söz konusu mudur? Yani ben size sipariş olarak işte bir cübbe yaptırdım, bir gömlek yaptırdım. Siz de bunu yaptıktan sonra şimdi gördüm onu görme muhayyelenin var mıdır yok mudur? Bu konuda tartışmalı bir mevzu olmakla beraber e, İmam Ebu Yusuf'tan gelen ki Hanefilerde ağırlıkta görme muhayyenin olmasıdır hı hı. şeklinde olsa da Ebu Yusuf'a nispet edilen Allah ona rahmet eylesin e, görüşe göre bu kişinin görme muhayyelli yoktur. Çünkü bu karşı tarafa bir zarar verir. Hı hı. Düşünün e, kalıplı bir insan kendisine göre bir gömlek yaptırmış ve benim görme muhayyelim var diyerek ben bunu almıyorum diyecek. Bu adam onu kime satacaktır? Yani. Çünkü benim istediğim, benim zevkime göre yaptınız ama siz onu bir başkasına satamayacaksınız. Bu manada karşı tarafa zarar vereceğinden dolayı konuşulduğu vasıflarda yaptıysa ben onu almak zorundayım. Nitekim e, mecelle heyeti de Mecelli Ahkam heyeti de madde olarak Ebu Yusuf'un görüşünü tercih ederek bu konuda ısınada siparişte görme muhayyerinin olmayacağı, bu akdin lazimi olacağı, bağlayıcı olacağı yani ben onu almak zorunda olduğumu ifade etmiştir. Evet. Ancak konuşulduğu vasıfta çıkmadıysa yani ben size demiştim ki işte gömleğin yakası şöyle olsun siz farklı yaptınız. Yani veya farklı, veya ya. farklı renk yaptınız. Yani denilen, vasf-ı mergub deniyor buna fıkıh dilinde Yani rağbet edilen bir vasıf ki ben bunu demiştim şu şu vasıflarda yapın. Oysa siz onu öyle yapmadıysanız elbette almama hakkım vardır. Ama yok konuşulduğu gibi yaptıysanız ben onu almak zorundayım. Ee, bu noktada geçildikten sonra şu konu ele alınıyor Peki ben o malı daha henüz görmeden o malın mülkiyeti kime aittir? Hı. Bana mı ait, size mi ait? Bu konuda da deniyor ki o malın mülkiyeti size aittir. Daha henüz her ne kadar akti başta yapmış olsak da belki parasını peşinden vermişim veya vermemişim. Hı -hı, bu sonuca tesir etmeyecektir. Hı -hı. E, bu malın mülkiyeti size aittir. Bu sebeple ben o malı daha henüz görmeden tamam budur hayırlı olsun şeklinde işi bitirmeden yani tayin etmeden onu siz bir başkasına satabilir misiniz satamaz mısınız? Hı -hı. Soru bununla evet. alakalı. Ee, diyeceksiniz ki yani soru tek bir soruydu ama bunu biraz genişlettik. Detaylı bir soru. Çünkü, Detaylı evet. atırdık çünkü dediğimiz gibi bunu akitte hangi yapıya koymamız gerekir Hı -hı. bu manada. Ee, deniyor ki bu mal madem ki mülkiyet olarak size ise ben onu görmedikçe daha henüz tayin etmedikçe onu siz bir başkasına satabilirsiniz. Hı -hı. Ama tabii beni mağdur etmemek kaydıyla. Bunu genelde terziler sual ediyor. Evet. Ee, diyor ki işte biz işte cübbe yapıyoruz veya gömlek yapıyoruz. Vitrine koyuyoruz onu. Ee, yani oraya bir görsellik olsun diye. O esnada bir müşterimiz geliyor, hoşuna gidiyor. Bunu bana sat diyor. Biz diyoruz ki ya o siparişliği filancı kişinin tabii kumaşı kendine ait olmak kaydıyla. Hmm. Yani karşı tarafın kumaşını yaptığı onu satamaz. Evet, Orada çünkü yani. akit sistemi farklı bir hmm. şeye intikal etmiştir. Ama her şey kendine ait. Diyor ki ya ben bunu müşteriye yaptım diyor. Ya o ne zaman teslim alacak? İşte belki 2-3 günü daha var. O zamana kadar ben yaparım bunu sana satayım. Satabilir mi? Hiçbir mahsulü yoktur. Satabilir. Atat. Ama evet. karşı taraf gördükten sonra, tayin ettikten sonra, tamam budur dendikten sonra artık bitmiştir. Hı. Onu bir başkasına şey. satma hakkı yoktur. Mal sahibinin izni olmadan. Evet hocam. Şimdi kısa bir araya gideceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aranın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. ilmihalet.dalegül.tv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Hizmeti izleyenlerimiz, İlmihal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Muhiddin Arabi Hazretleri Müsamere adındaki kitabında buyuruyor ki, Hz. Ebu Hureyri'nin haber verdiği yazı şerifte, ''Bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyeti bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez.'' Allah Teala bunlara lanet eder, azap verir buyurdu. Şimdi buna göre ben çok severek dinlediğimde bundan keyif aldığımda sevap alamıyor muyum? Daha da önemlisi Allah bana lanet mi ediyor diye sormuşlar. Rabbim muhafaza eylesin Anlamın inşallah. Her şeyden önce güzel bir hadis-i şerif. Evet. Ya hadis-i şeriften hepsi güzeldir de ancak zamanımıza hitap etme ve şu anda bizim ihtiyaç duymuş olduğumuz birlikteliğimize temas eden bir hadis-i şerif. Yani birlikte olmamıza temas eden bir hadis-i şerif. Evet. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar dağılacak, herkes ferdi olarak Kur'an'ı bırakacak, kendi kafalarına göre bir takım e, sonuçlara gidecek ve bu şekilde bir tefrika. Evet. Ve bu tefrikanın sonucu olarak da elbette ehli küfür galip gelecektir. Evet. Rabbim bu hali tam tersine çevirsin inşallah. Aynen, inşallah. Ee, ancak sualdeki ifade edilen işte Kur'an-ı Kerim'i e, müzisyenlerin yani müzik okurcasına, şarkı söylercesine okumanın e, olacağı ve böyle dinleyen kişinin de bundan değil sevap belki günah alacağı ifade ediliyor. E, bu doğrudur. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'in ahkam itibarıyla manası vahiy olduğu gibi lafzı da vahiydir. Bu sebeple e, hükmünü icra etmek nasıl ki bir ibadetse onun lafzını tilavet etmek de bir ibadettir. Yani kıraat etmek, Kur'an okumak kişiye sevap elde ettiren bir ibadettir. Hatta bu vesileyle bedeni ibadetler sayılırken bunlardan bir tanesi de kıraat yapmaktır, hmm. Kur'an okumaktır. İşte hatim yaparsınız veya işte herhangi bir sureyi okursunuz. Evet. Ee, peki buradan dolayısıyla bu madem ki bir ibadetse buradan bir sevap elde edilecektir, sevap husule gelecektir. Peki bu ibadeti yerine getirirken de şartlarına riayet etmek gerekir. Nedir bunun şartları? Bunun şartları Kur'an hurufatına zarar vermeyecek şekilde onu okumak, tegani yapmamak yani meseleyi şarkıymış gibi şarkıya hamle manayı değiştirecek tarzda ağzı sağa sola bükmeksizin Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde vakarlı bir şekilde okumak veya böyle okuyandan dinlemektir. Okumak ibadet olduğu gibi dinlemet, dinlemek de ibadettir. Hatta okumak sünnet dinlemek farzdır. Peki bu şöyle mi demektir? Yani hiç makam yapılmadan düz bir şekilde okumak mıdır asıl olan? Yani kişinin işte güzel sesiyle veya bir makamlı bir şekilde manaya zarar vermeden, teganneye gitmeden hı hı. okuması meşru değil midir? Bu demek değil. Çünkü e, hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seslerinizle Kur'an-ı Kerim'i e, süsleyin ziynetleyin, güzelleştirin ifadeleri. Elbette e, güzel, sedalı bir karinin Kur'an okuması insana haz verir, e, duygulandırır. E, bahusus husus manasını da biliyorsanız, anlıyorsanız farklı duygulara kapılmanıza vesile olabilir. Bu bir lezzet almadır ve bundan dolayı kişi bir şarkı dinliyormuş şeklinde değerlendirilmemelidir. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse tegani yoluyla onu Kur'anlılıktan çıkartıyorsa... Okuyan günahkar olduğu gibi onu o halde olduğunu bildiği halde dinleyen kimse de tabii ki günahkar olacaktır. O yüzden bundan sakınmak gerekir. Nasıl okunmamız gerekir veya nasıl okuyanları dinlememiz gerekir. Bu manada işte hocalarımıza danışırız. Nasıl kıraat yapılması gerekiyor ki bu aslında bireysel olarak her bir Müslümanın bilmesi gereken bir özelliktir. Çünkü namaz kılıyoruz. Namazın olmaz olmaz olan rükünlerinden bir tanesi kıraattır. Eğer bizim kıratımız namazımızın sahi olmayacak şekilde bozuk ise bu günlük beş defa kılmış olduğumuz ibadetimizin olmaması demektir ki bu büyük bir sorumluluk olacaktır. O yüzden namazımızın sayı olacak şekilde kıratımızı düzüyen düzeltmemiz. Rufatımıza düzeltmemiz, eğer cemaatin önünde okuyacak bir konumdaysak da bu manada daha titiz bir şekilde bunu okumamız gerekecektir. Evet hocam. Bazen hani e, özellikle mesela Samet ismini herkes mesela biliyor. Evet. Hani güzel bir Kur'an-ı Kerim okuyan kişiden dinleme şeklinde ama burada hani keyif dediği belki manevi huzur olabilir. E, Yeter ki telhani evet. yoluyla Hı -hı. okunmasın. Tabi burada şuna da temas etmek gerekir. Müzik e, tonuyla okunması. Çünkü hadis-i şerifte Hı -hı. ifade edilen. Evet. Maalesef müzik günümüzde hayatımıza o derece girmiştir ki özellikle fon müziği adı altında. Hı hı. Yani haberler verilirken bakarsınız arkadan bir fon müziği, daha da ileri dini bir sohbet yapılırken arkadan fon müziği, daha da ileri dua yapılırken duada arkadan fon müziği ve şunu da gördük, Kur'an okunurken arkadan fon müziği. Hı. Bu çok yanlıştır. Böyle bir Kur'an elbette dinlenmemelidir, böyle bir Kur'an elbette okunmamalıdır hı hı. ve böyle bir şey görüldüğü zaman tepkimizi koymamız gerekecektir. مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيْرِ بِيَدِهِ حَدِ şerifi. Yani münkeri gördüğünüz zaman, yanlışı gördüğünüz zaman, olmaması gereken bir şeyi gördüğünüz zaman elinizle düzeltin, imkanınız yoksa dilinizle, buna da imkanınız yoksa elinizden kalbinizle buğz edin. O yüzden bu konuda Müslümanların hassas olması gerekecektir. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer e, konumuz da hocam sorumuz. İlmihal kitabında okudum. E, Öşrü verilmeyen mahsulden yemek caiz değil deniyor. Biz fındıkçıyız çok şükür fındığımızın öşrünü veriyoruz. Ancak bu harmandan sonra oluyor. Bu zaman zarfında tarlada çalışırken yiyebiliyoruz veya ikram ediyoruz. Bu haram mı olur? Biz yemesek de e, işler yiyebiliyor. Yani çalışanlar yemeğin desek yanlış anlarlar. Ne yapmamız gerekir? Elhamdülillah ki bu manada hassas kardeşlerimiz evet. de vardır. Ee, tabii meseleyi biraz detaylandırmak gerekir. Ee, öşür, mali bir ibadettir ve zekattır. Hı hı. Ee, zekat dediğimiz zaman İslam fıkında e, dört kalem malda zekattan bahsedilir. İşte ticari mal, altın, gümüş, hı hı. E, saime dediğimiz e, senenin ekserisini yaylımda otlayarak geçiren, işte süt ve nesil için beslenen hayvanların zekatı, Hı -hı. E, arazi mahsülü ki öşür diye tabir Hı -hı. edilen zekat. E, burada da işte belli oranlar vardır onda bir veya yirmide bir oranı sizin o mahsulü elde ederken yapacağınız masraf tabi masraf sulama masrafı ile alakalı. E, evet kaynaklarımızda şu geçmektedir ki öşrü verilmedikten sonra bir malda fakirin hakkı olduğu için yani o zekattır. Zekat ise fakirin hakkıdır. Sizin bir malınız var, o malın içinde ise bir fakirin hakkı vardır. Hı hı. O hak çıkartılmadıkça o maldan kişinin istifade etmesi doğru değildir, caiz değildir. İlmihal kitaplarımızda geçen ibare budur. Hı hı. Ancak kişinin niyeti şu olursa, ben bunun öşrünü vereceğim ve onu hesap edip, ya işte ne kadar yaptım, şu kadar yaptım, bunun bu kadarını vermem gerekiyor. Bunu zimmetinde bir borç olarak kabul ettikten sonra, Ondan yemesinde veya satmasında herhangi bir mahsul lazım gelmez. O yüzden hani bahçede toplarken yemesin şeklindeki ifadeler bu manada kişinin niyetiyle alakalıdır. Evet. Yani ben bunu üşünü vereceğim. Ama üşünü verebilmem için yekünlü bir bilmem gerekir. Ona göre oranını çıkartacağım. O arada da yediklerim olabiliyor ve ekram ettiklerim olabiliyor. Bunları da katarak. aşağı yukarı katarak yani e, kıyaslama yoluyla katarak Hı. bunların da öşünü vereceğim şeklinde bir niyette sahip ise e, bu kimsenin yemesinde, içmesinde veya onu satmasında Hı. daha henüz öşünü çıkarmadan satmasında bir mahsul lazım gelmez. Hı. Ama genel olarak böyle bir niyeti de yok. E, böyle bir malda ise fakirin hakkı olacağından dolayı Hı. bunu değil satmasını işte, Hanefi fıkhında yemesi bile caiz değildir. Tamam. Hatta bu noktada daha da ileri olarak Şafi fıkhına baktığımız zaman e, Öşlü verilmemiş bir malı satın almak caiz değildir. Yani düşünün ki bir çiftçi fındık e, üretti veya buğday üretti ama e, dini hassasiyeti yok. öşünü vermiyor. Evet. Böyle bir mahsullü kişinin alması caiz değildir diyor. Hatta fukaha şunu tartışıyor. Caiz değildir derken bu akit batıl mıdır? Yani hiç geçersiz midir? Yoksa günah olmakla beraber geçerli midir? Günah olacağı aşikardır. Evet. Artı e, diyor ki eğer malın tamamını satıyorsa kesin fakirin hakkı da satılmış olacaktır. Oysa onun malı değildi. Bu manada bu tamamı geçersizdir şahfıkhına göre. Ama bir kısmı satılıyor ise o bir kısmın içinde eğer fakirin hakkı değil. Olmayan kısım ise ki bu da öşür miktarından yani geriye öşür miktarı kalıyorsa öyle söyleyelim. Hı hı. O zaman bu günah olmakla beraber satışın geçerli olduğundan şafi kaynakları bahsetmektedir. Yani bu ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durumdur. Öşür zekat bunlar fakirin hakkıdır. Hmm. Şeri şerif şerif bulmalı malı sana yani e, Allah-u Azimşan bu malı sana vermiş ama bir hmm. miktarını da senin elinden fakire vermiştir. Hmm. Dolayısıyla bu benim malımdır değil o fakirin malıdır ama sen onu kendin ulaştıracağından dolayı hem ibadeti yerine getirmiş hmm. olacaksın hem de bu sorumluluktan kurtulmuş olacaksın. Ben bu sorumluluğu yerine getirmiyorum. Bu benim malımda kalsın dediği zaman adeta bir fakirin malını veya herhangi bir şahsın malını alıp kendi malına katmak gibidir. Böyle bir malın durumu durumunun ne olacağı herkes tarafından malum. Hocam bir tane derler ya insanların yedikleri, içtikleri hem kendisini etkiler hem kendinden sonra gelen soyda etkiler diye. Evet. Mesela böyle bir alışveriş yapılmış olsun, bir kişi almış olsun. Ee, bizim bundan haberimiz yok tabii. Biz normal markete gidiyoruz. Bu kişilerden işte sebze, meyve alıyoruz veya fındık alıyoruz. Bizim de bu aldığımız ürünlerde bir etkimiz oluyor mu? ya yani Bize bir zararı oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyelim. Haramın, ya haram gıdanın insana etkisi hmm. Bir insan tabi bilmeyerek böyle bir şeye düşüyorsa şüphesi bundan dolayı mesuldür diyemez. Evet. E, bilinçli bir şekilde harama düşmesi elbette onun mesul olmasını gerektirir. Ancak mesul olmamak onun sana bir tesirinin olmaması demek değildir. Evet. Söz gelimi yolda yürürken gözünüz bir harama ilişti. Gayri ihtiyari ve gözünüzü çektiniz bundan mesul değilsiniz. Hı hı. İkinci kez bakmaksanız evet. ama onun tesiri de kalacaktır. Onun tesiri her ne kadar günah olarak sol tarafınızdaki meleğin yazmasına vesile olmasa da onun tesiri sizde elbette kalacaktır. Hakeza bilmeden bir gıdadan istifade ettiniz ve bu haramdır. Ama sizin böyle bir bilginiz yok. Bundan dolayı bir günah tereddüt etmeyecektir. Ama o haram ile beslenmenin neticesi size yansıyacaktır nasıl yansıyacak? ya dualarınızın kabul olunmamasıyla ya ibadetlerden zevk almamanızla Hı -hı. ya hastalıkla veyahutta bir takım başınıza gelecek olan musibetlerle nitekim toplum üzerinde baktığımız zaman bunca sıkıntılar işte bunca problemler işte evlatların babalarına ebeveynlerine ağazçı olmaları veya farklı farklı şekilde yani bu ne oluyor ben işte Buna gerekli eğitimi verdim, şöyle yaptım, böyle yaptım ama bu çocuk beni dinlemiyor. Allah muhafaza, isyankar oldu. Bunun arka planında ona ne yedirdik veya biz ne yedik bunları hep düşünmemiz gerekecektir. Rabbim e, titiz olabilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin vatanda. inşallah hocam. Belki hani kendimiz yapıyoruz diyoruz ki ben yaptım beni ilgilendiriyor. Diğer kimse ne yapıyorsa yapsın dememek lazım. Dememek Onlara lazım. da uyarmak lazım. Bir başka sorumuz hocam. Öğlen namazın ilk sünnetini kılmayan kimse farzı kıldıktan sonra son sünneti kılabilir mi? diye sormuşlar. Sırayı sormuşlar. ravatip sünnetlerde yani namazın farz namazların öncesinde ve sonrasında olan sünnetlerin kazası konusu kaynaklarımızda incelenirken vakit eğer kerat vakti değil ise yapılabileceğinden bahsedilir. Hı -hı. Ama vakit içinde. Tabi sabah namazının sünnetini ayrı tutalım. Çünkü evet. sabah namazının sünneti müekked sünnet olmakla beraber diğer müekkedlerden daha kavidir. Hı hı. Bu sebepledir ki kişi diğer sünnetleri keyfi olarak oturarak kılabilir. İmale değil de oturarak kılabilir secdesini yapmak kaydıyla. Sevabı az, olmak, az, az olduğu halde. Ama sabah namazının sünnetini kişi keyfi olarak oturarak kılamaz. Bu onun ne derece kavi olduğunu gösterir, ne derece kuvvetli, vacip mertebesinde, vacip değil ama vacip gibi olduğunu gösterir. Keza e, namaz vakti çıktıktan sonra revatip sünnetlerinin kazası yoktur. Ama sabah namazının sünneti, sabah namazının vakti çıksa dahi farz ile beraber kaza edileceği hmm. öyle vaktine kadar... Hatta İmam Muhammed'e göre farz ile beraber olmasa bile sadece sünnet terk edilmiş olsa bile yine kaza edileceği kaynaklarımızda ifade edilmiştir. Bazen vakit mesela tam son dakika yetişiyorsunuz farzı, farzı kıldınız. Farzı kıldınız vakit çıktı. çıktı. Normalde Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf hmm. Allah onlara rahmet ha. eylesin. Onlara göre her ne kadar o sabahın sünnetinin artık kazası olmasa da bu noktada İmam Muhammed Allah ona rahmet eylesin kazasının olacağını ifade etmiştir. Bu da onu ayrı tutmamızı gerektiriyor. Evet. Ama diğer revatip sünnetlere baktığımız zaman eğer vakit kerahat vakti değil ise ki kerahat vakti tabirini kullanıyorum ikindi namazından itiraz Hı -hı. için. Çünkü ikindi namazının ilk sünnetini kılmadan farzını kılmış olduğunuzda farzın kılınmasıyla kerahat vakti girmiş olur. Evet. Bu saatten sonra artık o ikindi namazının ilk sünnetini değil hiçbir nafile namazı kılamazsınız. Hı -hı. E, çünkü ikindi namazındaki kerahat Vakitle irtibatlı değil, kişinin namazı kılıp kılmaması ile irtibatlıdır. Hı hı. Yani varsayalım ikindi vakti girdiğini düşünelim. Ben ikindinin farzını kıldım, siz daha henüz kılmadınız. Benim için kerat vakti başlamıştır ama sizin için daha henüz kerat vakti hı hı. başlamamıştır. Siz sünneti de kılabilirsiniz ve abdest aldıysanız abdest şükür de kılabilirsiniz. Hı hı. Mescide girdiyseniz tahiyyatül mescide kılabilirsiniz. Tavaf yaptıysanız tavaf namazı da Hı. kılabilirsiniz. Ama ben bunların hiçbirini yapamam. Hı. Akşamdan sonra yapmak durumundayım tavaf namazı gibi Hı. namazlarda. Dolayısıyla böyle bir durum yok ise, yani vakitte kerat vakti yoksa ise, ravatip sünnetler farzdan sonra kılınabilir. Öğle namazın ilk sünnet de bu kabildendir. Sadece son sünnetten sonra mı kılalım, son sünnetten önce, önce mi kılalım... Bu konuda İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed arasında görüş farklılığı olsa da bu görüş farklılığı faziletle alakalı hmm. olan bir görüş farklıdır. Cavazla değil. Evet. Yani nasıl kılarsan kıl bunun caiz olduğudur. Ama en güzel olan deniyor ki öğle namazının son sünnetini kıldıktan sonra ilk sünnetini ondan sonra kılmaktır. Ama bunun aksi de sahittir. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Abdestle ilgili bir mesele hakkında Bilme, bilgi almak istiyorum demiş izleyicimiz. Hanefi olduğum için bayanların günlük akıntısı e, oluyor. E, abdest bozuyor. Ancak bekar bir bayanım ve tampon kullanamıyorum. Fakat gün boyunca akıntı geliyor ve akıntının ne zaman geldiğini anlayamıyorum. Özürlülük bahsindeyse tam bir namaz vakti boyunca akıntının sürekli geldiği bir vakitte olmadı. Dışarı çıkarken maliki mezhebine göre abdest alıyorum. Çünkü akıntı bu mezhebe göre abdeste mani değilmiş. Hanefi mezhebine göre abdest tutmak çok sıkıntı veriyor. Hep Maliki'ye göre abdest alabilir miyim veya Hanefi'ye göre özürlü sayılabilir miyim demişler. E, sual sorarken tabii aynı zamanda da cevap vermiş kardeşimiz. Evet. E, Vajinal salgıyla hmm. alakalı bunun abdesti bozduğunu ifade ediyor ki oysa biz bu konuda daha önce detaylı bilgiler vermiştik. Evet. E, gerek kaynaklarımızdaki bilgiler gerek bu konudaki tıbbın hmm. verdiği veriler. Ki netice olarak öz olarak şöyle denmişti, şöyle demiştik. Bu mutat bir yaşlılık ise yani kadın hayızlı değil, lohusa değil, özürlü değil, özür sahibi değil normal olması gereken bir rutubet, bir yaşlılık ise bu necis olmadığı gibi abdesti de bozmayacaktır. Dolayısıyla illaki bir tampon kullanılma mecburiyeti yoktur. Kullanılması ihtiyattır, güzeldir. Eğer sağlık açısından bir sıkıntı olmamak kaydıyla. Hı hı. Çünkü bazı e, tabibelerin ifadesi doğrultusunda bunun zararlı olduğu. E, çünkü o salgının dışarı akması gerekir veya dışarı gitmesi gerekir. Orada bir şekilde tampon vazifesi yapılarak orada kalırsa e, oraya zarar vereceği hı hı. şeklinde söyleyenler de var. Hı. Tabi bu belki bünyeden bünye değişebilir. Hı hı. Zarar vermemek kaydıyla kullanılmasında mahsur yok. İhtiyattır. Ama kullanmak şart mıdır? El cevap şart değildir. Evet. Dolayısıyla e, sualin geri kalan kısmında şu mezhebi veya bu mezhebi taklit edelim mi veyahut da ben Hanefi'ye göre özürlüm mü olacağım şeklindeki e, kurallara gitmeye hiç gerek yoktur. Zaten abdest bozulmuyor. Hanefi'ye göre zaten normal. E, necis de, normal de değildir. Etsiz. Şafi mezhebine göre de böyledir. Hı. Onlarda göre de böyle bir sıkıntı evet. yoktur. Hatta onlar biraz daha bu konuda geniştir. Ki günümüzdeki tıp verileri de zaten bunun abdesti bozan, yani vücut içinden çıkan değil, koltuk altı teri gibi, hı hı. Ta, affedersiniz ağız salyası gibi olduğunu ki bunu ilk dillendiren i̇bn Abidin olmuştur. Evet. E, günümüzdeki tıp verisi de aynı bu tarzda olduğunu açık ve net bir şekilde dillendirdiği için bunda herhangi yani abdesti gerektirici bir durum söz konusu değildir. Evet hocam, e, bu soruyla e, programımızın sona geldik ama son olarak hocam bu anlatmış olduğumuz e, sorular ve cevaplar, fıkhi anlamda cevaplar veriyoruz. Bu cevaplara karşılık ben bu cevapları kabul etmiyorum etmiyorum diyen kişinin durumu ne olur? Hükmü ne olur? Yani ben bu fıkıh sorusunun işte ben böyle bilmiyordum. Ben kendime göre bunu işte tasarlıyorum, düşünüyorum demesi o kişi ne durumda Bu demek bu söylemi iki şekilde düşünebiliriz. Birinci olarak bu evet dediğin dinin emri olsa bile, şeriatın emri olsa bile, Allah böyle dediği varsayılacak olsa bile ben yine bunu kabul etmiyorum derse Allah muhafaza o kişi din dairesinden çıkar. Evet. Ama ikinci versiyon olarak e, senin bu söylediğini senin yorumun olarak ben görüyorum. Şerif şerifte böyle değildir. Fıkıhta böyle değildir. Böyle olmaması gerekir tarzında Hı. bir söylem ise bu insanı küfre sokmaz. Evet. Sadece eğer bunu derken... Ee, bir delili varsa, gerçekten bilgisinden dolayı bunu söylüyorsa saygı duyuyoruz, bir şey demeyiz. Veya karşılıklı görüşürüz. O zaman sen bizi ikna et veya biz seni ikna edelim. Evet. Ama yok bir delil yok. Sadece ben meseleleri akli olarak yorumluyorum. Hı hı. Aklan bakıyorum dediği zaman da ona da gülmek gerekir. Başka diyecek bir şey yoktur. Yani hani, Ama insanın yani itikadi olarak bu küfre girdi tabiri kullanamaz. kullanılamaz. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son evet. olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim e, samimiyette, ihlas ile e, vazifelerimizi yerine getirmeyi bizlere nasipsin. Evet. E, i̇badetlerimizi yapıyoruz elhamdülillah çok şükür Rabbim daim etsin. Ama evet. ihlas ve samimiyet çok önemlidir. Çünkü e, niyet ibadete adetten ayıran bir unsurdur. O niyetin de en e, en temelinde yatan da samimiyet ve iklastır. Rabbim cümlemizi iklastı nasibes. Amin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de ilmi Halk programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. de sorularınızı ilmihaletleagultv.com.tr adresinden bize gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyiz. Hepiniz mevlaya emanet olun. Hoşça kalın.